Geceyar 2009 Açık Radyosunuz Ayplus Programı bu gece e, konukları var e, programımızın e, Zelaya ve e, Golem bizlerle beraber arkada bitmekte olan e, parçada onlara ait ilk albümleri deriznating'den Holding Hands'ı dinlemek dedik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben... Enis ve e, Kaan e, bizlerle buradalar. Ee, Enis e, Bakır Balıkesir'den. Bakırköy. <gülüyor> normalde öyle olur. yani, <gülüyor> yani evet falan. normalde biri Bakırköy'de, biri Kadıköy'de, Kadıköy'de falan olur yani. yani. Köy köy oluşuyor ama Enis gerçekten köyden. Evet. <gülüyor> evet, evet. Sarıköy müydü? Evet, Sarıgönen, Sarıköy evet. Ee, esasında buradan direkt şey geçebiliyor. Birプレゼンスi böyle. Yok. <gülüyor> <iyi oluyor diye. gülüyor> Ee, herkesin farklı geçmişleri de ortaya çıktı. <gülüyor> <Evet. gülüyor> ee, eniş sen sarı şeylisin, gönenlisin. Evet, gönenliyim. Ee, orada bilimi. O zaman Zeleya'nın da Zeleya aa, bir şarap markası değil. Ya, aslında öyle. Evet. <gülüyor> Aynı zamanda bir şarap markası. Aynı zamanda da Sarıköy'de eski bir kent ismi. İskender zamanından kalma. Ağabey. İskender orada asker oh. konakla, konakla atmış falan ha. aile. Yığıma bir tepe var, çamlarla kaplı. Höyük var orada. Höyük, evet. Bir höyük. Evet. Zelei tarihi ismi ve ismi ismini orada anlıyorsunuz. Ee, Golemi hani e, bizim için yeni olan isim esasında Zelei ya, enisi e, yeni tanıyoruz. E, Kağını çok fazla tanıtmaya gerek var mı bilmiyorum. Hani bilen, <gülüyor> <gülüyor> bilen biliyordur. <zaten>. Bilen bilir. <gülüyor> Adlı klişe. <gülüyor> e, ama öyle bir taraftan da. E, Eyvah. E, han çok yani ben liseleydim ondan beri müzik camiasında. en geç ben tanımışımdır. <gülüyor> geç olsun güç olmasın. İlk grupları neydi? Ben Şükür kendi öyle bir şey. Hangi? Bizim benim mi? Evet. Lowdown low mu? Lowdown'dan sonra mı? Şükür kendi bir şey var. Aa, bir dakika. Galatasaray Üniversitesi'nde çalıyordunuz. Evet, öyle. neydi? Şükür kendi değil. Nova Days Of <gülüyor> bir kötü bir resim <gülüyor> Nova Dayz değil lan Nova Dayz olamaz Nova Days, Kod lirasını... festivalinin ismi değil miydi? Şu, Sugar Candy'ti hatırlıyorum lan Sugar ya. Candy değil oğlum, o o chain parçası Sugar... değil mi Sugar Candy? Ee, oradan da şeydi Pınar Dağı'da <gülüyor> da. <gülüyor> Evet da Sugar Candy değil Sugar evet, Candy <gülüyor> değil değil Oha hatırlamıyorum ismini bayağı çok kötüymüş evet. Yaşlılık Ama esas e, Proud Pilot Ve e, Golem olarak e, Drum'un Bey setleriyle e, Golem kimliğiyle e, Bilirsiniz Esasında buraya da Golem olarak gelmiş e, Ama esasın hani, hani, Nerede Drum'un <gülüyor> İşte Karıştı Koyduk işler Koyduk ritmik parça diye yani... <gülüyor> Benimle beraber kaybolmuş. <gülüyor> biraz karıştı işler ee, ...yeni bir Ambient projesi. Ee, şi, biraz daha aslında konuşmaya devam edelim. Ee, nasıl tanıştınız diye şey yapmak istiyorum çünkü ilginç bir hikayesi var. Evet bayağı bir ee, enteresan bir hikaye. Bana bir ortak arkadaşımız... ...sönüşleridir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Matchmaking <gülüyor> durumu. <gülüyor> Ondan sonra öyle konuşmaya başladık bayağı anlaştık falan sonra Enis konsere geliyordu. İstanbul'a. Teyote konseri. Sen bu mikrofonla konuşmazsan beni çok üzüceksin ama. Öyle ha. mi? <gülüyor> evet. Ondan sonra bizde beraber mi çalsak falan gibi bir fanteziye girdik yani ve yani ilginç bir şekilde ondan sonra geldi ve tanıştığımız günün akşamı beraber konsere çıktık. Hiç prova yapmadan fantezi Aynen. Baya böyle. müzik ve bizim açımızdan muhteşem bir konserdi. Yani... Evet çok ilginç geçti. Yani normalde planda Enis'in müziklerinin üstüne ben altyapı yapacak gibi bir şeyken evet. bayağı böyle improvizasyon ve doğaçlamalarla giden bir konser oldu. Ve o konserden sonra da sanırım artık beraber evet, müzik yapmamız lazım sanki yani. gibi bir hissiyat oldu ve Ondan sonra da gerçekten ben öyle bir bavulla <gülüyor> Gönön'e <Gönlene, gülüyor> Sarıköy'e Sarıköy e gittim e, Enis'in yanına evet. ve Hani konuşuyorduk albüm yapalım, EP yapalım, yok canım albüm bile yaparız falan Yani bir de bu kadar evet, böyle evet. çok güven, çok güven aşırı yani. bir güven ve böyle hani ya yapacağız biz. hiç kayıt hiç, yok. Yani. Hiç kayıt yok. Hiçbir şey yok. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Sadece bir konser var. Aynen bir konser <gülüyor> var ve o konserin iyi geçmesinin gazı var evet. ama böyle çok yapacağız ya biz bunu falan diye böyle evet. bir Gazla gittim ve yaptık da işte yani çok ilginç bir şekilde hani demin sana da içeride anlatıyordum. Daha ilk gecede hani ben hani böyle yol yorgunluğu, fey hani yatar uyurum herhalde falan derken böyle... ilk parça. Bayağı bir konuşuldu, herkes hikayelerini anlattı, böyle bir şeyler konuşuldu edildi ve sonra böyle bayağı oturup ilk parçayı yaptık albümün ilk parçası. Hangi o, parçaydı parça o Galiba, o, o. galiba o, o. Galiba o yok. yok Bugünlük gelecek. I didn't mean that galiba o parça. Hmm. Onu yaptık ve sonra da baya böyle... ...öyle gitti Aktı günler. Zaten. öyle Hı. evet Esasında ilginç bir şeyden bahsediyorsunuz. Hani orada köy ortamında bir albüm kaydetmekten. Evet. evet. Yani işte ormana gittik, ses kaydettik. Hı. Zaten... E sobalı bir ev. Evet. Odunlar yakılıyor falan. Böyle yani <gülüyor> tatlı çok şey tatlı. bir hikaye tabii. Yani hani <gülüyor> bir yandan böyle konseptle de uyuşan bir hikayesi var. İkimiz evet. de zaten doğayı çok seviyoruz. Böyle biraz geyik oluyor tabii şimdi. Bu cümle belki ama. Hayvanları ve doğayı çok seviyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Abi güldüğüme bakmayın. Gerçekten çok seviyor. Yani <gülüyor> yani, yani, yani Panter daha beter ve hayvanlar <gülüyor> <ucusu kendisi. gülüyor> <gülüyor> Birçok şey, bir konuda da bayağı bir anlaştık ve öyle oldu yani bu albüm bakalım. Evet. Ee, yani gerçekten çok güzel olmuş. Hani ilk e, yani Kan'ı çok uzun zamandır tanıyorum bir arkadaşım diye demiyorum. Hani Her şeyini dinlemiyorum Kan'ın, drum'un beyselerini öyle <gülüyor> ama, ama hasta değilim yani. Eyvallah. Ama e, bu gerçekten... Rip, Albümün tekrar başladığını hani e, bilgisayarda dinliyorum. Yani tekrar başladığını hissetmedim. E, o, o böyle bir transandantal bir e, havaya soktu. Aa, ne bence? E, şey, bir taraftan da hani kapağı vesaire tabi anlattığınız hikayelerle beraber hani umutsuz ve karanlık bir şey gibi e, yansasa, esasında buna sorarsanız hissiyatta çok da öyle değil. Ee... yani o zaten herhalde dinleyenlere kalmış bir şey. Çok bizim de böyle tutup da yok canım çok karanlık bu albüm falan evet. gibi bir şeyimiz aslında yok ama yani herhalde duygusal. Hani yani, yani evet sonuçta çok kişisel bir albüm ikimizin, <gülüyor> bir albüm. i̇kimizin <gülüyor> tamamen hani hissiyatlarıyla <gülüyor> alakalı Aramız biraz ve bromance'le <gülüyor> alakalı. <gülüyor> Şimdi konuyu değiştirelim. Bromance demeyelim. <gülüyor> tamam, <okay. gülüyor> Melankoli falan diyelim. <gülüyor> tamam mesela. evet. Daha artistik çok... olur öyle. <gülüyor> E, bu akşam e, şey, Zelaya Golem albümünden e, ve başka yerlerden parçalar dinleyeceğimiz gibi onların seçtiği parçalar e, var playlistimizde şimdi sıradaki parça esasında nasıl çalınıyor nasıl şey yapılıyor yani radyoda için radyo için kolay bir şey değil William Basinski ikimiz yine evet. Evet, çok ortak noktası olan adamlardan birisi 2000'de yani 2000'de. ilk konuşmalarımızdan galiba birinde yani William Basinski oha sen de mi evet. seversin? oh falan gibi böyle <gülüyor> bir özellikle şey özellikle benim olmuştuk. dinlemeye korktuğum bir <gülüyor> resmini gördünüz mü William Basinski gördük canım. Çok eski çalışmalarını eski hallerini falan, yani falan da gördük <gülüyor> baya <gülüyor> değişik bir arkadaş çok seksi bir erkek yani Eyvah, promensten sonra çok ben kötü. kötü çok kötü gidiyoruz şu an. <gülüyor> <gülüyor> e, evet, yani hiç müziğinden beklenmeyecek bir şey evet, var. Ben, bendeki iki imajör öyle. daha. Öyle mesela. öyle, evet ilginç bir tip. Çok enteresan. William Basinski'nin parçaları normalde çok uzun ve... O yüzden öyle olmayan Melankolye bir tane seçtik. Aynen. Altıncı e, olması da... Altıncı mı, ikinci mi? İkinci. Iki, iki, Albümün iki. ikinci parçasıydı galiba. Şimdi William Basinski'nin Melankolya. Albümden ikinci parça dinliyoruz. Basinski dinlemekteyiz, hala geri planda devam ediyor. Melankolia albümünden William Basinski'nin ikinci parçaydı. Ee, bu arada Zelayia ve Golem'le yani Enisle ve Kaan'la e, oturmaya, e, muhabbet etmeye devam ediyoruz biz planda, arkadan. E, esasında William Basinski yani şimdi tekrar e, dinleyenlerde sizin yüzünüz üzerine ne gibi bir evet. etkisi olduğunu. Anlamışlardır diye tahmin ediyorum. Evet az çok belli oluyor galiba. Evet. <gülüyor> Kopyaladık. <gülüyor> <gülüyor> Denedik ve onu S kopya ettik. Yani yok ses, yok ses dili olarak değil kesinlikle. Yok canım de. zaten adamı kopyalamak pek o kadar kolay ya, bir yok. şey değil. Ya, e, şey tape recorder falan kullanmadan nereye kopyalıyorsun <gülüyor> yani öyle bir o dünya yok. yok. Aynen yani çok eşsiz bir eleman bence. Dışarıdaki şey yani semp şey tape recorder'ı görünce heyecanlandınız bence. Evet, oradan e, belli. Oradan zaten. <gülüyor> bir e, lo-fi dünyaya. <gülüyor> özentilik kip, zırlık falan <gülüyor> <gülüyor> Ama öyle bir şey var bir taraftan. Yani sen de onun taraftarsın yıllar. Ya tabii ki öyle. Ama yani artık öyle bir hal aldı ki yani plak çalıyorum demeye falan ya da plak seviyorum demeye bile hmm. bazen utanır bir duruma geldik yani maşallah bazı durumlardan dolayı. Tabii Vinyl Kills Empatrium in Industry e, falan. Yani çok karışık bir hikayeler <gülüyor> canım. Şimdi böyle ne desem bir kesim bozulacak ve uyuz olacak. O yüzden çok da fazla bir şey demiyorum. Evet, yani. Evet senin açıklamaların genellikle öyle bir şey evet, var. Evet bir sıkıntı <gülüyor> oluyor evet. controversial bir yanım var resmen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, o zaman seni susturmamız belki de Enes'in konuşturmamız lazım. Enes konuşsun ya. Sesi de güzel. Tatlı <gülüyor> çocuk. Enes genç esasında bakarsanız hani şeye bakmayın. Ee... Sesim kalın <gülüyor> Şu anda hiç duyulmadığı için mikrofon dedi sana kan. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şu an mikrofon değil. Sizin parçayı geri geçti, tabii bu da benim bir, bir teknik hatalarım oluyor hemen şey. Yapacağım. hiç kimse anlamamıştı sana söylemeseydin. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ee, Enis gerçekten e, genç hani e, çok gurur... Bekar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> gururla söylüyorum ki aramızda e, yaş vermeden e, böyle bir problem gibi aramızda 11 yaş fark var ve. <gülüyor> evet. Heyecan verici bir ha, şey. Tolga'ya ağlı yazıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir yerde çıkmaz herhalde canım. <gülüyor> Kaydı falan oluyor değil mi programın? Oluyor Neyse. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yarın blogda da oluyor bu arada. Aa, <gülüyor> <Sınarmış>. Doğru, evet <gülüyor> tamam. İyi, dikkat, biraz daha Sen... dikkat ediyoruz konuşmalara. Çoktan geçti o konu. Evet, evet tamam. <gülüyor> başta açtınız. Neyse o zaman biz parçayla devam edelim en iyisi. Tamam. E e Boards of Canada var sanırım evet, sırada. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. <gülüyor> e Music has right to children mıydı? Evet, o albüm. Evet. Gene ortak gene, böyle, böyle çok belli benim, olduğumuz albümlerden. Aynı, parça. Vazgeçemediğimiz albümlerden. <gülüyor> Esasında bir sürü kişi için aynı şeyi söylemek belki kolay kolay e yani kolay kolay söylemek istiyorum. De. Yani <gülüyor> yani çok parçaları seçerken de bunu konuşuyorduk yani böyle evet. bu gece o Otaker'da çalacağız bir evet. tane seçtik en azından yani program için hani evet. bunlar çok aslında kilit ve bilinmiş şeyler ama bir yandan da çok önemliler ve hani yani böyle o yüzden de böyle bunlar çok overrated ve büyük isimler diye böyle coolluk yapıp hiç tanınmamış evet, evet. ambient isimler çalmaktansa açıkçası gerçekten yani... Yaryüzünün bir şekilde... en önemli albümleri sonuçta. Aynen albüm. çok e, büyük Hakkı ve önemli şeyler. Evet. O tekrar Boards of Canada biraz Kesinlikle. böyle bir warp fanboyluğu yapıyoruz <gülüyor> burada ama yapacak bir şey yok öyle yani. Evet. Mikrofon Olur. bozuldu, Okay. Boards of Canada dinlemekteydik. Boards of Canada'nın e, meşhur albümü, Music Has Of Children'dan... E, telepastik... Ne, ne okuyamadım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Dördüncü ve... parça diye. <gülüyor> mikrofon ne gibi mikrofon bağlantısında tıkanıyorsun? Mikrofon çek, mikrofon. Telephasik workshop oldu mu? Oldu, evet. o, çok iyi oldu. Galiba. Çok da güzel oldu. <gülüyor> bir, daha, bir daha yapmayacağım. Çok da iyi oldu, çok da güzel oldu. <gülüyor> Ee, ze, e, parçaların isimleri konusuna gelmek istemiyorum ama yani, yani. ister istemez e, okay. gelmeyelim. Tamam. Gel canım, gel, gel, gel, gel. Gel, gel. geldin artık. Kartele geldim. Ee, <gülüyor> konu anlaşılıyor esasında albümü <gülüyor> şey yapmaya gerek yok. Ee, evet. Buradan direkt bence şey söyleyeyim en başta. Ee, birkaç kere link verdik ya esasında ama e, Zelaya ve Golem'in e, parçalarına. Bandcamp üzerinden e, ücretsiz olarak yani Türkçesiyle beleş e, <gülüyor> ulaşabilirsiniz. E, bu da kıymetli bir şey bence. E, Çoğu kişi hala bunu yapmıyor. Neden yapmıyor bilmiyorum. Ya o çok acayip bir konu. Neden yapmıyor bilmiyorum. Şimdi hiç Biraz girmeyelim. Kişisel yani mi? evet Biraz yani evet, evet o bir seçim meselesi birazcık aslında sanırım. Bir de bizim ilk albümümüzle daha kimse tanımıyor ve hani evet, evet. bir label'ın çıkarmasını beklemek çok fazla da istemedik. Ama bunun için Aa, bence uğraşmanız gerekiyor şans. Uğraşacağız de. herhalde. Yani, yani illaki projeler önümüzdeki için, projeler, EP'ler ya da için var yani. Onu zaten evet. ama bir yandan da açıkçası bedava dağıtılan çok iyi olan çok fazla şey var evet. internette. Evet. Ve hani yani paralı olan her şey çok iyi olmayabiliyor zaten falan. Hani böyle çok garip bir konu zaten bu. Yani müzik bedava mı olmalı falan konusuna hiç girmek bile istemiyorum. Evet. Sonuçta sabaha kadar konuşabileceğimiz bir konu. O yüzden de evet yani ilk albümüzdü ve biz bir an önce yayınlamak istedik. Çünkü bizim için işte dediğin gibi şarkı isimlerinden de anlaşılacağı üzere biraz böyle içimizdekileri kusmak Deşarj diyelim. A aynen. E her şey var. Ya. Yani evet açıklamasında da yazıyor. Pek konuşamadığımız anlatamadığımız şeyleri bir şekilde dile getirmenin böyle verdiği bir huzurdu. Paradoksal açıklamalar geliyor buradan. Hani her şey var dedi albümün ismi There's Nothing. Yani. E <gülüyor> Abi her şey var ve hiçbir şey yok işte evet. orada. O yüzden There's Nothing. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bağlayamıyorlar. Mi? Sen de, senin bu mikrofondan evet, mı mi oluyor? Benim mi? mikrofon. Şöyle döndüreyim bak, belki. belki olur böyle dönüştüm. Yani şöyle yani Her şey var derken tamam duygular, ilişkiler, işte bu zamana kadar yaşadığımız acılar ve acı ve tatlı şeyler ama bunların hepsi aslında natik yani deriz nothing. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden acısıyla taslısıyla hiçbir şey diyor. Hiçbir şey yani. <gülüyor> o zaman ee, parça ismi zaten açıklayacak, açıklayacak konuyu albümden dinliyoruz. Şimdi Zelaya ve Golem'in Lidl Arguments bahçesini dinliyoruz. <Gülüyor> Ee, Zelay ve Golem dinlemek dedik. Little Arguments, ee, There's Nothing Alvin'den, Bandcamp hesabını tekrar ee, hatırlatalım. E, tamam, tamam. Geldik. Çok evet. konuğum olmuyor. Yani. Anladım. Tamam. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> okay. Biliyorum oysa benim de olmuyor. Konu kalınca çıldırıyorum programda <gülüyor> yani. <gülüyor> Çok acayip bir Ziyar. kafa. <gülüyor> Bu arada esasında onu da söyleyeyim. Kaan'ın e, iki tane radyo programı var artık. Bir değil iki. Evet. E, yıllardır e, devam eden... Dinamo'da salı geceleri devam eden bir drum bass programı var. 12 senedir. Evet. Salı geceleri 10-11 arası. Bir de yeni bir program. Bir de standart FM'de Humans Come diye sadece ambient böyle konuşmayıp sadece çaldığım bir program başladı. O da hmm. perşembe geceleri 12 hmm. ile 1 arası. Tam saati dediğimiz şekilde. Yani galiba öyle herhalde. Bilmiyorum hafta içi kaç kişi dinliyor, iş ertesi gün var falan ama herhalde uyumadan önce o iyi olabilir. Bilmiyorum ya da kabuslar da görebilirler emin değilim yani. <gülüyor> Elma alsam daha rahat olacak. Allah Allah evet böyle asoselit evet, e, gibi oldum Boş ha kimse görmüyor bizden başka. ben de yıllardır esasında aynı konuyu düşünüyorum yani kim dinliyor kim dinlemiyor gibi ama dinleniyor, dinleniyor. dinleniyor galiba. Dinleyen var görünüyor. Dinleyen var ama çok fazla belli etmiyorlar. Çaktırmıyorlar galiba. Türk insanı biraz böyle beğendiği şeyleri Taktir çok fazla edemeyi, takdir etmiyor. Evet yani. evet böyle yani bir Hakkın da yemeyelim şimdi yani arada oluyor. Oluyor e, en, arada enden. oluyor çok ender sanki ya hep böyle bir eş dost ve arkadaş dinlemesi <gülüyor> daha çok gibi yani onun dışında böyle bir feedback almak bazen en azından benim için öyle diyeyim yani. Sevinç kaynağı oluyor ama doğru. Dev gibi. sevinç kaynağı oluyor aynen. <gülüyor> Şimdi e, buradan sizin yaptığınız bir Remix'e geçeceğiz. Evet. evet, senin programa Hı. özel Hı. aslında hiçbir yerde henüz kimse pek dinlemedi ve yayınlanmadı daha. E, Ağaç Kakan Hı. isimli Hı. bir arkadaşımız buradan var. Buradan ona da Buna çok, çok da selam. selam, Aynen çok Hı. selamlar sevgiler. Birkaç saat önce beraberdik kendisiyle de. Hı. Ee, o bize bir remix yapar mısınız dedi. Ee, açıkçası albümden sonra böyle bir teklif oldu. Tabii ki Türkçe ve Hip Hop yapan bir eleman ve hani <gülüyor> öyle bir parça o tarz bir parçaya e, bizim yaptığımız müzik nasıl harmanlanır? Hiçbir fikrimiz pek yoktu ama yaparız dedik yani. Direkt kabul ettik. Başardık. <gülüyor> <gülüyor> başardık galiba evet. Birkaç gün önce bitti zaten. Evet yine Kaan geldi. Ben yine Göne'ye gittim. <gülüyor> evet. Görünür ki kayıtlar hep gönönden çıkacak. Evet. evet abi. Yani. Öyle gözüküyor. Yani ruhu o bence. Yani Hissedilmiyor evet. değil ama o kesinlikle <gülüyor> yani, gerçekten <gülüyor> evet. Dinleyiciler şey yapmıştır diye düşünüyorum hani o havayı almışlardır diye düşünüyorum ben şahsen. İyi yani evet farklı bir Şu anda yapmışlar. bizi dinleyen ve Bandcamp albümüne girip de albümün kapağına bakan varsa zaten direkt anlamıştır da. Ee, kapak resmi bu arada sizden bir tanesine ait herhalde. Evet, evet ben beraber geceleyin evet. öyle çıkmıştık yeni bir orman gezisine. O benim çektiğim bir fotoğraf, <gülüyor> bir ağaç fotoğrafı. Yakışmış çok. Teşekkür ederiz. Şimdi Ağaç Kakan'ın e, şarkının ismi Nazlı Nazlı evet. Onun Zelaya ve Golem Remix'ini dinliyoruz Ceset torbası, unutma plakası, mavi kırmızı, torpidodan bir CD uzat, kötü müzikte de cabası. Nazdrovya. Evet. Ağaç Kaka'nın e, parçasına... Bir de Golem remix'iydi bu. Ağaçkakan'ın e, geçtiğimiz sene 2014 e yayınlanan son EP'sinde orijinali evet, olan bir parça. EP'sinde evet. yayınlanan bu e, eski şehirli M for Name, şirketi evet. Music for Name no Musicians. Evet. Aynen, hatta e, Enis de onların arasına katıldı. Ha, aynen. Evet, aynen çok daha güzel. yeni evet. geçtiğimiz haftalarda. Hani kendi ee, bir anlaşma. Buradan evet bunu da duyurmak lazım. Belki çok e, bilmeyen varsa e, iyi işler çıkartan e, e, ve e, müziğin sadece Türkiye'de İstanbul bazı olmayacağının da esasında iyi bir göstergesi olan. Aynen öyle. E, çok umut verici bir e, ekip. E, Bayağı <gülüyor> evet. Ve dolu dolu bir kadro. Hani Eskişehir'den oturup da hani 3 kişi var 4 kişi var diye düşünmeyin. Hiç... E, kataloglarında çok uzun uzun isimler var ve sürekli üretiyorlar. Aynen. Ee, o açıdan değerlendirmeye gerek e, diyor düşünüyorum. Hani evet. sevmek sevmek size kalmış ama değerlendirmek lazım. Bence de. Ee, Ağaç Kakan'da bu isimlerden bir tanesiydi. Güzel bir remix olmuş. Teşekkür ederim. Evet. Ee, Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bu parçayı şey yaptığınız için. Hazır beatlerle hızlanmış ki o zaman buradan e, Kaan'ın e, <gülüyor> İlk büyük aşkı diyebiliriz yıllardır esasında. Devam eden drone bass aşkına evet. Hem <gülüyor> üretip hem çaldığı gerek radyoda gerek başka bir sürü kulüplerde. Bir ara ne kadar çok sık çalıyordun. Evet Dockstar zamanlarını diyorsun büyük ihtimalle o 2006'lar falan. Çok garipti yani o dönem biz Flatliners vardı Ömer'le evet. beraber ve hani galiba bir scene oluştu artık diye düşünmeye başlamıştık. Çünkü inanılmaz dolu geçiyordu ve böyle yürüyecek yer olmuyordu falan. Çığlıklar, rewindlar, düdükler falan ama sonra birdenbire yok oldu o kitle. Ee, hala da pek fazla yok yani. Dubstep, dubstep falan. <gülüyor> falan. Allah'cım. Neyse çok <gülüyor> Yani Bir dubstepçi, bir adamla da Dragon Base projem var. O yüzden çok da dubstep'e bir şey demek istemiyorum. Sen Sevgili Soktun. de. Ben ilk defa dubstep kelimesini her şeyi senden öğrendim. <gülüyor> Emir'e <gülüyor> de buradan Guns Bader's e sevgiler saygılar. Onunla da Psychomantis devam ediyor 3 senedir falan. Bakalım. Bir akşam sen söylemiştin abi Tampa diye. Tempa diye bir plakçı var mı? <gülüyor> yani çok güzel, şey, mutlaka bakmanız lazım diye. Güzel. Bak, ama yalan mı? Zamanı da söyleyeceğim sana. Baya ee, bayağı 2006. Evet, öyle bir şey doğru diyorsun. Öyle bir yani neyse esasında ee, dubstep'in öncülerinden bir müzikten bahsediyoruz. Evet. Drum and bass, e, drum, dubstep'ti drum and bass'in yavaşlatılmış hali gibi denebilir. Belki bir yandan Bazıları çok... Bazıları çok kızıyorlar aslında hmm. yani bu şekilde açıklanması. Ama bir yandan da çok büyük dubstepçilerin hepsinin eski drum and bass jungle fanları olması. Hani Burial'dan tut da işte Code 9'e kadar hani bir sürü adam hani hepsi evet. Fotec, Motec seven tipler sonuçta. O yüzden de aslında çok da yalan değil. Biraz drum and bass'in çok andıran bir kültür. Her anlamda. Yani ee, yani hem e, üretim anlamında e, albümlerin ve hani pi, şeylerin, plakların kapaklar, dal, duruşlar falan. çıkışı evet. vesaire. İşte Aynen. o Dutplate hikayesi falan biraz garipleşti. Artık işte evet. artık pek Hı. plak. Yani onlar da ilk başta Dutplate kültürü Hı. vardı ve plaklar basılıyordu falan. O işte biraz şu anda senin kızdığın evet. konu aldığım Yok çok kızdım bir konu artık yapabilecek bir şey yok yani çünkü yani <gülüyor> çok şey bir mevzu bu yani internet var adam parçayı yapıyor ve sana AIM diye bir messenger'dan anında yolluyor o parçayı ve sen de yeni bir parça çalıyor biliyorsun ve adam da onu para verip de bastırıp 10 tane büyük DJ'ye yollamakla uğraşmıyor. Zaten kulüplere gittiğinde pick up yok falan bir sürü hikaye yani gerçekten de o yüzden. Bir şeyler değişiyor diyebiliriz kısaca. Değişiyor evet aynen öyle. Alaska paradoksu ben bilmiyorum herhalde... Alaska paradoksu evet yani e, aslında aynı insanlar e, paradoks ve Alaska o, fakat ruh hastası olduğu için iki tane farklı ismini kullanarak da parça yapan bir arkadaş. <gülüyor> Şizofreni <gülüyor> aynen e, 2000 diye bir parça yani. <gülüyor> Ennis de biraz benimle galiba Drone Bass sularına bulaşmaya. Bana da bulaştırmış durum. <gülüyor> <gülüyor> Artık Drone Bass. O yüzden de bir tane de Drone Bass parça seçtik. Evet. Oraya da bir selam çakmak için. Çünkü açıkçası <gülüyor> e, atmosfer olarak da Drone Bass parçalarında çok fazla böyle ambientvari hissiyatlar ve durumlar bence sevdim. var. Hızlıca giriyoruz. Zamanımız az kalmış. Şimdi korkmaya başladım. Alaska Paradox 2 Tazund. yaklaşmaktayız. Ee, mikrofon gene mi yeah, Çalışıyor. Şu an. Geliyor gayet yeah. iyi. Mik mikrofon çek. Çek çek. <gülüyor> <gülüyor> bu da, bunun üzerine emsilik yapmaya başlasam gerçekten bambaşka yok, bir kareti ama... olmaz. Öyle artık. Süreyi de böyle geçirmeyelim. <gülüyor> ee, Zelaya ve Golem bu akşam bizlerleydi. Enis ve Kaan. Çok teşekkür ederim. Tekrar. Biz, Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Ee, <gülüyor> ve görevim bu akşam, bu hafta iki tane konserleri var. Evet. Enistan'ın için zaten burada. Ee... <gülüyor> <gülüyor> Yoksa, Yoksa ne işin iş, <gülüyor> iş var bu, bu şehirde? <gülüyor> ee, evet, size alalım konser haberlerini. 29'u... 28. 28... Wow! <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> yanlış 28. akşam yanlış yani. <gülüyor> Yanlış insan, <gülüyor> yanlış zaman. Kış güneşi. Ee, <gülüyor> tamam, 28'i POTV'deyiz. Ee, 29'da da... Radyofil sahne Kadıköy'de. Evet. Albüm launch partisi, hatta olacak o. Evet, ee, daha, e... daha böyle. Bizden önce de sevgili Merve çalacak. Evet, <gülüyor> Ona da selam. Hall olarak. Hangisinde? filde. Merve ne haber ya? Selam. ...telefonlar çalmaya başladı. Evet. <gülüyor> Açık adyonun telefonu da var evet... Aranıyor mu? Aranıyor... Konuk... Konuk değil, bağlantı falan oluyor mu? Eee... Yani rezillik olur, olur ya... Ey, ey, ey, zaten ey, rezillik ne? olur şimdi <gülüyor> yani... Tındık ararmış... Şey. Annelerimizi... <gülüyor> Anneler arıyor falan... <gülüyor> Ee, söz verdiğimiz bazı parçaları çalamıyoruz gibi gözüküyor burada. Evet. evet. Ee, o Teker söz konusuydu. Ben onu haftaya alayım. Ee, Al bizim için O Teker çal. Tier Tier tamam. çal abi Amber Aa, albümünden. Aa en sevdiğim aynen, albüm. Aynen bizim evet. de en sevdiğimiz evet. albüm. Bir mimarın zaten eee vazgeçilmezi O Teker diye düşünüyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> yani o sonsuz gecelerde eee Proje albümü. Aynen. <gülüyor> Başka bir şarkı sözü olarak ee, tekrar teşekkürler. Ee, teşekkürler. Teşekkür e, Zelayi ve Golem'in Golem yeni albümü. There's Nothing. Bandcamp albümü. Bandcamp sayfasından indiriliyor. Bu albüm e, dinlenebiliyor da sadece indirmenize gerek evet. yok. Evet. E, bulabilirsiniz orada. Konserler e, 20, 28 P.O.T. 28, 29 PYT. Radyo Filizane, e, Kadıköy'de, Beyoğlu'da ve Kadıköy'de e, her iki yakaya da i̇ki ayağınıza çıkam. geliyor. <gülüyor> evet. Zelayi. Artık gidersiniz diye düşünüyorum. <gülüyor> son olarak çok az kalan ve çok sarktığımız haritemeleri, otereniz sarktığımız sürede bir son bir tını dinleyeceğiz. Parting Ways. Tekrar teşekkürler. Siz çok teşekkür teşekkürler. ederiz. Program bu arada Apple indirebilirsiniz. Bu akşamki destekçimiz Neşe Serine de çok teşekkür ederiz. Herkese iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hoşçakalın.